İnfitar Suresi Mekke'den nazil olup 19 ayettir. İnfitar göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اِذَا <Gülüyor> Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman, وَاِذَا <gülüyor> الْخُبُورُ Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır. يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ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 يَعْلَمُوا لَمَا Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي لَعِيمٍ وَاِنَّ الْكُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ يَصْلَوْ لَهَا يَوْمَ İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde nimetler içindedirler.